Allah hamd onun kutlu nebisine salat ve selam o nebinin mübarek ellerinde yetişen bütün ashabı kiram efendilerimize selam o günden bugüne bugünden son güne iman halkasına dahil olup imanın ızdırabını çekip iman adına gayret veren Tüm müminlere ve müminelere selam. Siz değerli kardeşlerime de selam olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ashab-ı kiram efendilerimiz, kulluğun en has halini yaşayan insanlar. Onlar Kur'an'ın terbiyesinde yetiştikleri için yaptıkları güzellikler Allah tarafından tasdik edildi ayet oldu. Eğer bir yanlış bir eksik yapmışlarsa yine Rabbul Alemin olan Allah tarafından uyarıldı. O da yine bir ayet oldu. Onun için onlar Allah'tan razı. Allah da onlardan razı oldu. Onların böyle bir konumu varsa kıyamete kadar gelecek olan ve kulluk vazifesiyle mükellef olan bizler sahabenin rehberliğinde onların öncülüğünde onların bize göstermiş oldukları yolda doğru bir biçimde yürüme adına onların aleme bıraktıkları izleri takip etmek zorundayız. Bu ızdırabın bir neticesidir aslında 82 il 82 sahabi projesi ve bugün elhamdülillah sözden anlayan nice söz ustatları yetiştiren nice söze ait güzellikleri bu topraklarda yetiştiren bir toprakta bir vilayette biz bir söz üstadını Aleyhissalatu vesselam efendimizin mübarek ellerinde yetişerek Resulullah'ın şairi olma özelliğini kazanan Asr-ı Saadet'te bu özelliğiyle anılan birkaç isimden biri olan ve gerçekten de bu manada sözünden her daim bahsettiren Abdullah ibni Revaha radıyallahu anhuyu anlamaya çalışacağız. Sözümün başında duam şu, siz bu duaya gönülden bir amin deyin. İnşallah o kendisini anlasın beni gölge etmesin bu işe, gerçekten o güzelliğiyle, hayata koymuş olduğu, o farklı tatla, farklı rehberiyetle, 14 asır sonra gelsek bile, onun arkasında yürümeyi, bizlere nasip eylesin inşallah. Abdullah İbni Revaha'yı anlayabilmek, ve onun hayatından hayatlarımıza, iz taşıyabilmek için, bir noktayı nazarlarınıza vermek istiyorum. Allah yarattığı her insana farklı bir kabiliyet vermiştir. Hiç kimse kabiliyetim yoktur diyemez. Eğer bunu söylüyorsa iki şey vardır ortada. Ya o kendi kabiliyetinin farkında değildir. Ya da o kabiliyetini yanlış yerde kullanıyordur. Çünkü... Rabbul Alemin olan Rabbimiz, yarattığı her insana katından bir ikram olarak bir kabiliyet vermiştir. Bakın şurada ne kadar insanız. Şöyle birbirimizi tanımaya başlasak, kimimiz hayatın farklı bir yerinde, kimimiz başka bir yerinde birbirimizden ayrı olarak kabiliyetleri olan insanlar olduğumuzu ikrar edeceğiz. Allah kimine idare kabiliyeti vermiştir? Bir söz söyler, kitleleri alır arkasına götürür. O insanın kabiliyeti odur. Kimine öyle bir kabiliyet vermiştir ki sanatta, edebiyatta, şiirde farklı farklı şeyler ortaya koyar. Kimisi alır eline bir kalemi, başkalarının yüzlerce sene düşünüp de yapamayacağı işleri bir resim ile bir sanat ile ortaya koyar. Kimisi yemek yapmada kabiliyetlidir. Kimisi sporda kabiliyetlidir. Kimisi seste kabiliyeti vardır. Allah öyle bir ses vermiştir ki okuyanları büyüler. Gerçekten o konuşmaya, o söylemeye başladığı anda her şey durur onu dinler. Onun için hiç kimse... Kabiliyetim yoktur demesin. Böyle bir hakka sahip değil. Yaratan Rabbimiz mi? Evet o. Yaratan oysa eğer her birimize çok farklı kabiliyetler verdi. Asıl mesele ney? Asıl mesele şu. Allah verdiğini kendi yolunda görmek ister. Eğer sen sana verileni onun yoluna, yani Rabbimizin yoluna harcarsan o kabiliyet bereketlenir, bereketlenir, bereketlenir, çok farklı bir noktaya gelir. Yok eğer sen o verileni başka bir yerde harcarsan Allah ona bereket vermez, zayı olur gider. Abdullah İbni Revaha demek bir kabiliyet. Allah yolunda nasıl bereketlenir sorusunun cevabıdır Abdullah İbni Revaha demek Allah'ın verdiği bir nimeti onun yolunda nasıl ona ödendiğinin bir örneğidir Abdullah İbni Revaha demek her nimetin şükrü kendi cinsindendir ya verilen nimeti nasıl cinsinden ödemiştir onun örneğidir ve Abdullah İbni Revaha demek daha çok şey demektir. Öyleyse onun hayat defterinden alacağımız çok şeyler olduğunu unutmadan şöyle o sayfaları çevirip ikide bir 14. asra da getirerek 14 asır sonraya da getirerek sadece orada bırakmadan meseleden istifade etme adına gayret vereceğiz inşallah. Kendisi Medineli, Hazreç kabilesinden, Haris oğullarından, babası Revaha İbni Salebe, annesi Kepşe Binti Vakit. O aile, Haris oğulları, şairlik böyledir zaten, biraz irsiyetten geçer şairlik, sürekli şairler yetiştiren bir aile. Onun için ailenin künyesini verdim sizlere. Bakın tarihlerine şöylece tarihlerini bize anlatan kitaplar o ailenin nasıl şairler yetiştirdiğini de bize söyler. Ancak burada bir hususa daha dikkat edelim. Şairlik demek bugün şiir okumayla ifade edilir ama o günün dünyasında bu değil. O günün dünyasında şairlik bugünün dünyasında medyaya denk gelen bir şey. Şairi varsa bir kabilenin, bir kavmin, o kabilenin, o kavmin sözü daha gür çıkar. Temsiliyetleri olur. Bu manada farklı bir biçimde, farklı bir şekilde aslında yankı bulur. Onun için her kabilenin, her kavmin bir şairi var. Medine'de iki Arap kabilesi var, üç Yahudi kabilesi var, iki Arap kabilesi var, Evs ve Hazreç. Bunlar aslında bir babanın çocukları. Ancak süreç içerisinde Yahudilerin kışkırtmasıyla da tam 175 yıl boyunca birbirleriyle savaş halinde olan iki kabileye dönüşmüş. İki kabilenin de iki meşhur şairi var. Şairler konuştuğu zaman savaş duruyor. Bazen şairler konuştuğu zaman savaş oluyor. İkisinin önünde de birer şair, iki kabileyi temsilen meydanda konuşuyorlar. Hazreç'in şairi Abdullah İbni Revaha, Evs'in şairi Kays İbni Hatim. Bu Evs ve Hazreç kabilelerinin, Şairleri olduğu gibi Altta da ailelerin şairleri var Yine güncelleyelim mi Yani bugünün dünyasına taşıyalım mı Daha iyi anlaşılsın Ens ve Hazreç'in şairleri Bugünün dünyasında ulusal medya Alt kabilelerin şairleri Bugünün dünyasında yöresel Mahalli medya gibidir Ve onların etkisi o kadar fazladır ki onların şiirleriyle toplum şekillenir size ne anlatıyorum anlıyorsunuz değil mi sanki bugün anlatıyorum değil mi bugün de toplumu kim yönlendiriyor medya yönlendiriyor o günün medyası onlar ve onlar bu işi yapıyorlar böyle bir zemin var o gün Yesrip'te daha sonra adı Medine olacak o coğrafyada böyle bir zemin yürürken tarihler Miladi 610'a geldiğinde Aleyhissalatü vesselam efendimize Vahiy nazil olduğunda Ve iman mücadelesi Mekke'de başladığı zaman 10 yıl boyunca bu mücadele Mekke'de devam ederken Medine sadece bundan söz olarak Haberdar oluyor orada bir şey yok Nübüvvetin 10. yılında Efendimiz Akabe'de Mina'da çadırlar dolaştıktan sonra en son Hazret'e ait 6 tane delikanlının olduğu çadıra gidince O çadırın başında Esat İbni Zürare isimli saadetli sahabi var Onun vesilesiyle o 5 insanda iman edince Yesrib'e iman taşınıyor O 6 kişi peygamber aleyhissalatü vesselamla 1 yıl sonra buluşmak üzere anlaşıyorlar bir yıl sonra 6 kişi 12 kişi olarak geliyor Yesrib'e. O 12 kişi tarihe akabe biatları diye geçen o biatı gerçekleştirdikten sonra ve selam efendimizden bir talepte bulunuyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah biz namazı ve Kur'an'ı çok fazla bilen insanlar değiliz. Ve Evs Hazreç diye iki kabile var. Birbirimizle savaş halindeyiz. Bize bir Kur'an öğretmeni göndersen de. Bize bu manada rehberlik etse. Muallimlik etse olmaz mı? Dedikleri anda. Efendimiz ne diyor? Hadi Musab diyor. Musab İbni Umeyr'i. Zor işlerin adamını. Bu iş için Yesrib'e gönderiyor. Musab İbni Umeyr'in. Yesrib'e varışı ve orada Kur'an adına bir mücadele başlatması Halka halka Yesrib'deki insanları imana taşıyor Abdullah İbni Revaha'nın imanı nasıl oluyor? Oturmuş bir gün Musab İbni Umeyr Kur'an'dan bazı ayetler okuyor Uzaktan misafir oluyor Abdullah İbni Revaha Daha o güne kadar tanışmamış Okunan ayetler o kadar etkiliyor ki Abdullah'ı Yavaş yavaş Mus'ab'a yaklaşıyor Mus'ab okudukça o yaklaşıyor Gelip Mus'ab'ın yanında oturuyor Ayetleri dinliyor Ayetler biter bitmez Abdullah İbni Revaha'nın sözü şu oluyor Vallahi bu bir beşer sözü değil Bu söz size bir şey hatırlattı mı? Hatırlasın, O günden sizi binlerce yıl öncesine götürsün. Hazreti Musa'nın iman mücadelesine götürsün. Firavun'un o iman mücadelesinin sesini kısmak için sihirbazlar edindiği o rivayete götürsün. Ayet bunlar. Bir bayram günü bütün halk toplanacak. Firavun'un sihirbazları elindeki sihirleri ortaya koyacak sonra sıra Hazreti Musa'ya gelecek Musa elindeki asayı Allah'ın adıyla atacak o meydana asa koca bir yılan olacak onların göz boyama olan o sihirlerinin hepsini yutacak o anda Musa'nın karşısındaki sihirbazlar bir söz söyleyecekler bu asla bir sihir değil Amenle bir Rabbi Harun ve Musa. Biz Harun'un ve Musa'nın rabbine iman ettik. Çünkü bu bir sihir değil Bu Rabbul alemin olan Allah'ın peygamberine verdiği bir mucizedir. Aynı söz Şimdi Abdullah İibni Revahan'ın dilinde Ne diyor? Bu bir beşer sözü değil diyor Musab'ın önünde onun eliyle iman şerbetini içiyor Artık Abdullah İbni Revaha Musab'ın yanında birisidir Ondan ayetleri öğrenecek Sözden iyi anlar Sözün özünü bilir Sözün içini bilir Allah'ın kitabının şiir karşısında Şairler karşısında ne anlama geldiğini bilen biri olarak Konuşur, ona göre hareket eder ve o artık şiiri bırakır. Kur'an'ın o ilahi nağmesinin altında Kur'an'ın kelimeleriyle yoğrulan birisi olur. Bir yıl sonra Musab İbni Umeyr zor işlerin adamı, zor davanın adamı olan o yiğit iman mücadelesini öyle bir yapmıştır ki Yesrib'de Arkasında yetmiş üç tane erkek, iki tane kadın, 75 beş sahabi ile Akabe'ye doğru yürür. Akabe'ye gelir, Efendimiz gece vakti Resulullah ve vesselam o çadırda, çadırın meydanına geldiği anda... Orada Efendimiz'le o Yesripliler arasında görüşmeler olur. Bazı görüşmeler konuşmalar olur iş uzun oralara girmeyelim. Bir söz Abdullah İbni Revahan'ın dilinden çıkan orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulallah bizden Rabbin adına ve kendin adına ne istiyorsun? Açıkça iste istediğini ona göre davranalım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki Sizden Rabbim adına ve kendim adına adıma iki şey istiyorum Rabbim adına istediğim şey şu Ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız Hiçbir şeyi ona eş koşmayarak şirki hayatınızın dışına iteceksiniz Kendim adıma istediğim şey de şudur ki Beni analarınız gibi Babalarınız gibi Evlatlarınız gibi koruyacaksınız Abdullah İbni Revaha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Bu isteğinin karşısında Diyor ki ya Resulallah O iki şeyi yaptıktan sonra Bize bunun karşılığında ne var Cevaba dikkat edin bir tek kelime Cennet Yetti mi sahabeye? Yetmez mi? Cennetten daha büyük bir ödül, daha büyük bir mükafat mı var? Biz bunu yaparsak bize ne var? Sözünün karşılığı cennet. İş bitti. Konuşmalar oldu, sözler bitti, bir at gerçekleşti. Artık o günden sonra yesribin kapıları Müslümanlara açıldı. Yesrib'in kapıları Müslümanlara açılınca hicret yolu da başladı. Yesrib'in kapıları imana açılıyor. Artık o günden sonra Müslümanlar gruplar halinde Yesrib'e hicret etmeye başlıyorlar. Biliyorsunuz en sonda Efendimiz aleyhissalatü vesselam sadık dostu Hazreti Ebu Bekir beraber gidecek ve Gülsüm İbni Hidmin evinde Takva üzere kurulan mescit olan Kuba inşa edildikten sonra Neccar oğullarının mahallesine doğru yürünecek Ve orada Mescid-i Nebevi inşa edilecek Mescid-i Nebevi'nin inşasında Abdullah İbni Revahan'ın da emeği ve teri vardır Ancak o, o kabiliyetiyle nasıl bir kabiliyeti vardı Şiir adına şairlik adına bir kabiliyeti vardı Kabiliyetin Allah yolunda kullanılması Nasıl olur sorusunun cevabını şimdi göreceğiz Öyle bir hali olacak ki Abdullah İbni Revahan'ın o günden sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam neredeyse O orada olacak Ve neredeyse Şiirleriyle o Gereken ne ise onu ortaya koyacak. Mescid-i Nebevi'nin inşasında o vardır. Ensar-Muhacir kardeşliğinde o vardır. Seriyeler olduğu zaman o vardır. Bedir'de vardır, gidişte, dönüşte, Uhud'da vardır. Yani aklınıza gelen her tabloda hem bileğiyle, hem diliyle, şiirleriyle vardır. Bugün biz kaynaklarda... Abdullah İbni Revaha'nın şiirlerini okuduğumuz zaman o şiirlerin üzerinden siyerin o sayfalarında geçen hadiselerin hissiyatını da görmüş okumuş oluyoruz. Dolayısıyla o hissiyat bize çok şey verir, onu bize veren ve öğreten de Abdullah İbni Revaha'dır. Hal böyle olunca, Mescid-i Nebevi'nin inşası bitince Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, Ensar muhacir kardeşliğini yaptığı zaman sahabeyi şöyle bir karşısına toplar. İbn Saad'ın bize verdiği rivayete göre elli muhacir, elli ensara. Ama Makriz'inin bize verdiği rivayet 83 ensar, 83 muhacire kardeş kılınır. O kardeşlik kılınmada rastgele yapılmaz bu. Birbirini tartan isimler birbirilerine kardeş kılınırlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şimdi bu tarafta bir muhacir bu tarafta ensar olarak kendisine şair edindiği Abdullah İbni Revaha birini birine kardeş kılacak. İbni Revaha'nın karşısına konulan muhacir isim oradan Abdullah İbni Revaha'nın değerini de anlayacağız. Resulullah'ın süvarisi olan Miktat İbni Amr olacak. O kardeşlikleri de bambaşka bir şey olacak. Onu okuduğunuz zaman kardeşliğin asrı saadette nasıl sözde kalmayıp öze taşındığını, nasıl aslında o hukukun işletildiğini, kardeşliğin laf ile olmadığını, aslında o işin başka etkenlerinin olduğunu biz o ensar muhacir kardeşliğinden çok iyi anlıyoruz. Onların kardeşliği devam ederken, Tarihler hicretin ikinci yılına geliyor. Aylardan Ramazan. Müslümanlar ilk kez oruç tutmuşlar. Çünkü ikinci yıl oruç farz olmuş. Ve Ramazan'ın ilk günleri Bilal'in sesi duyuluyor. Bedre asker istiyor Bilal. Hemen Miktat İbn Amr. Süvaridir o. Altında at vardır, binicidir, kabiliyeti odur. Kabiliyetini Allah adına kullanmak için... Bedir'in meydanına yürürken Abdullah İbni Revaha da alır kılıcını o da aynı meydana yürür. O ikisi yol boyunca Bedir Medine'ye 160 kilometre yol boyunca çok farklı şeyler konuşmuşlar. O konuşulanlardan bir tanesi de Abdullah İbni Revaha'nın okuduğu şiirler olmuş şiirler okulmuş. Sahabeyi coşturmuş heyecana getirmiş farklı bir iklim estirmiş Müslümanların iman ordusu 313 askerleriyle Bedrin meydanına geldiklerinde Karşı tarafta 950 tane Mekke müşriği Mekke müşrik ordusundan 3 kişi öne çıkıyor Savaşın öncesindeki tabloyu aktarıyorum size 3 kişi yürüyor savaşın meydanına doğru Ortada Utbe İbni Rebi'a, Sağında Kardeşi Şeybe, Solunda Oğlu Velid, Üçü de Beni Ümeyye'den, Savaşın meydanına doğru yürürken, O meydanın tam ortasına geldiklerinde, Utbe İbni Rebi'anın sözlediği şu oluyor, Ey Muhammed diyor, Bize, içinizden üç tane adam gönderin de, Karşımıza çıksınlar, Savaşalım, Savaşalım, savaş başlasın 3 adam istenir istenmez 313 adamına şöyle bir bakıyor aleyhissalatü vesselam efendimiz ensardan 3 kişi ayağa kalkıyor kim onlar Sümeyra'nın oğulları o anaya da kurban olalım o oğullara da ne anadır o ne oğulları vardır onun 7 şehit anasıdır Sümeyra Asıl adı Afra binti Ubeyt'tir. O öyle anılır sahabenin içerisinde. Yedi tane evlat doğurmuş. Yedisini de Allah yolunda kurban etmiş. Şimdi o evlatlardan iki tanesi. Af ile Muaz. Biz ya Resulallah deyip el kaldırıyorlar. Üçüncü bir el daha kalkıyor. Üçüncü elin sahibi kim? Abdullah İbni Revaha. Efendimiz şöyle bir bakıyor o Ensar'ın yiğitlerine. Meydan sizin diyor. Yürüyün diyor. Yürüyor üç yiğit. Bakıyor Utbe, gelenler Mekkeli değil. Gelenler Medineli. Uzaktan soruyor. Siz kimsiniz diyor? Abdullah İbni Revaha cevap veriyor. Biz Medineli. Resulullah'a gönül vermiş. Onun lisanıyla Ensar olmuş. Onun lisanıyla imana kucak açmış o yiğitlerdeniz. Ve şimdi kılıçlarımızla sizin karşınızdayız. Utbe İbni Rebi'a onları hiç muhatap almıyor. Dönüyor Efendimiz'e hitap yine öyle ben ismini söylesem de siz Efendimiz'e salat ve selam getirin. Ey Muhammed diyor biz buraya... Medineli çiftçilerle savaşmaya gelmedik Biz buraya bize denk olacak adamlarla savaşmaya geldik Sen bizim karşımıza bizim denklerimizi gönder Efendimiz anlamıştır adamın derdini Utbe'nin başka bir derdi var aslında Anlamıştır Efendimiz onun derdini Onun için gelin demiştir Ensar'a O üç yiğide gelin demiş Onları geri çağırmıştır Sonra şöyle bir bakmıştır O karşısındaki 313 askere Kum ya Hamza Kum ya Ali Kum ya Ubeyde demiştir Kim bunlar Hamza peygamberin amcası Allah'ın aslanı Ali peygamberin amcasının oğlu Canından bir parça Ubeyde peygamberin amcasının oğlu Haris'in oğlu Aynı aileden, peygamberin kendi yüreğinden, kendi evinden üç parça. Niye peki? Meseleyi anlamıştır dediğim ya Efendimiz. Utbenin derdi ney? Utbe beni ümeyyeden. Onu bedre getiren şey, asabiyet başka bir şey değil. Ailesinin şerefi için oraya gelmiş. O zannediyor ki halen o ana kadar... Peygamber aleyhissalatü vesselamın davası da asabiyet. O da zannediyor ki peygamberi oraya getiren Beni Haşim'in şerefi, peygamberi oraya getiren iman davası Beni Haşim'in şerefiyle ne işi var? Ama onun asabiyet hastalığı var ya ne olursa olsun onun karşısına Beni Haşim'den üç yiğit çıkmasa bu iş bitmeyecek. Efendimiz bunu anladığı için meydana Beni Haşim'den üç yiğit sürüyor. Başlıyorlar savaşmaya, kılıçlar konuşuyor. Ali deviriyor, Hamza deviriyor, Ubeyde de devriliyor. Ubey de yaralanıyor. Sonra Ubey'denin karşısındaki de ikisinin kılıcıyla devriliyor. O günkü savaş kurallarına göre Ubeyde İbn Haris yaralı olarak getiriliyor. Bedrin şehitlerinden biri oluyor. Savaş başlıyor. Kelleler veriliyor, kelleler alınıyor. İman ile inkarın ilk büyük karşılaşması. Kur'an Bedre ne diyor? Yevmül Furkan diyor. Furkan günü o gün. Fark günü o gün ayrılacak. Her şey en derin çizgilerle birbirinden ayrılacak. Netice ney? 70 müşrik öldürülmüş. 70 müşrik esir alınmış 14 sahabi de şehit olmuş Esirler toplanıyor Artık Medine'ye iman ordusu geri dönecek Efendimiz yolun bir yerinde Esirlerin ne olacağı konusunda istişare edecek İstişare için karşısına çağırdığı 3 isim var İkisi muhacir biri ensar İsimlere dikkat edin Hazreti Ebubekir Bekir, Hazreti Ömer, muhacirler, ensardan kim? Abdullah İbni Revaha. Şimdi onların karşısında Efendimiz. Ayetler inmediği için ganimet ve esirlerle alakalı onlarla istişare edecek. Söz sırası Ebubekir'in Bekir'in soru Resulullah'tan. Ey Ebu Bekir ne yapalım bu 70 esiri? Hazreti Ebubekir Bekir kendi tabiatına uygun bir şey söylüyor. Ya Resulallah diyor. Onlar bizim akrabalarımız. Evet onlar bize 13 yıl boyunca çok şey yaptılar. Bize işkenceler yaptılar. Baskılar yaptılar. Hicrete zorladılar. Şimdi de karşımıza çıkıp bizimle savaştılar. Ama ne yapalım ki Allah büyük bir ikramıyla bizi aziz kıldı. Onları da zelil kıldı. Eğer beni dinlersen Ya Resulallah... Hepsini salalım gitsin. Ya fidye karşılığında ya da bedelsiz bir biçimde. Efendimiz hiçbir şey söylemiyor. Ömer diyor sen ne diyorsun? Hazreti Ömer'in sözü şu. Ben Ebubekir Bekir gibi düşünmüyorum ya Resulallah. Düşünmesi mümkün mü Hazreti Ebu Bekir'in? Ama söze dikkat edin. Ömer kim? Ömer ne demek? Söze dikkat edin. Ya Resulallah... Allah bugün bizi aziz onları zelil kıldı Eğer beni dinlersen Esirler içerisinde kim varsa Hepsini akrabalarının eline ver Mesela bana dayılarım olan beni mahsumdan olan esirleri ver Ebu Bekir'in eline oğlu Abdurrahman'ı ver Ali'nin eline amcası Abbas'ı ver Hepsine yakınlarını ver Hepimiz yakınlarının başını uçuralım. Böyle yapmakla da Allah'a içimizde asabiyete ait hiçbir iz taşımadığımız beyan edelim. Efendimiz yine bir şey söylemiyor. Söz sırası Abdurrah, Abdullah İbni Rebaha'da. Ey Abdullah sen ne diyorsun? Abdullah sinirlenmiş. Utbe İbni Rebia ne demiş? Biz sizi muhatap almayız demiş. İçinde biriktirdiği bir nefret var. O anda dengenin topuzunu biraz kaçıracak ve biraz gadapla şöyle bir söz söyleyecek. Ya Resulallah çok yol yürüyeceğiz. Ağacı bol olan bir vadiye geldiğimiz zaman ateş yakalım. 70 tane esiri de koyalım içine yakalım gitsin. Üçüne de bir şey söylemiyor efendimiz. Çadırına giriyor. Biraz tefekkür ediyor, dışarıya çıkıyor. ve vesselam efendimiz konuşacak. Allah kimilerinizin kalplerini çok yumuşak kıldı, kimilerinizin kalplerini ise taştan daha katı kıldı. Ey Eba Bekir senin halin aynen İbrahim ve İsa'ya benzer. Onlar da senin gibi merhameti esas almışlardı. Ey Ömer senin halin de aynen Nuh ile Musa'ya benzer. Onlar da senin gibi celadeti alarak eksene konuşmuşlardı. Ey Abdullah İbni Revaha dedi. Abdullah İbni Revaha Efendimizin sözünü kesti. Ya Resulallah dedi ben sözümü geri aldım. Ben o görüşten vazgeçtim. Orada bir şey söyleyecek efendimiz. Ama Abdullah İbni Revaha o anda o sözünün hatalı olduğunu anlar anlamaz. Ben bir görüş beyan ettim. Onun arkasında olmalıyım. Karizmayı çizmemeliyim falan değil. Sahabeyi sahabe yapan en önemli şeyi konuşuyoruz. Hata var mı ortada? Var. Anında sahabeye düşen nedir? O hatayı geri almaktır ve telafi etmektir. Abdullah İbn Revaha anında yarasülallah ben sözümü geri aldım deyince efendimiz ona bir şey söylemiyor. Sonra biliyorsunuz Aleyhselatü vesselam efendimiz Hazreti Ebubekir'in görüşüne uyarak fidiye verebileceklerden fidye alarak veremeyecek olanlardan ya da onları tercihe bırakarak okuma yazma bilenlerin Medine'deki çocuklara okuma yazma öğretmeli öğretmesine karşılık salı verecek. İslam askerleri 313 askerden 14'ü şehit olmuş. Geriye kalanları Medine'ye doğru yürüdükleri zaman bir noktaya gelince aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki kişiye işaret ediyor huzuruna getiriyor. Onlardan birisi muhacirlerden Zeyd bin Haris'e diğeri ensardan Abdullah İbni Revaha. Ne diyor Efendimiz onlara biliyor musunuz? Varın gidin Medine'ye. Ve bu büyük imanın galibiyetinin müjdesini Medine'lilere ulaştırın. Varıyorlar ikisi de. Abdullah İbni Revaha orada şiirler okuyor. Öyle şiirler ki o gün var olan Yahudileri çileden çıkaran, onları adeta yerden yere vuran, imanın izzetini dile getiren şiirler okuyarak Bedir'in galibiyetini orada dile getiriyor. Ve Bedir bu şekilde efendimizin ve sahabenin dünyasında neticeleniyor. Abdullah İbni Revahan'ın ondan sonraki hayatına bakın. Hangi savaş meydanı olursa olsun en başta dedim ya oradadır. Ve şiiriyle şiiriyle olduğu gibi bileğiyle de orada Müslümanların izzetine ait bazı şeyleri söyleyecektir. Size çok fazla savaş anlatacak değilim. Son sözlerimi Mute'ye getireceğim. Çünkü o Mute'nin şehididir. Ama onun öncesinde Abdullah İbni Revaha'nın hayatından almamız gereken birkaç önemli mesele var ki oraya sözleri getireceğim. Kendisine adet edindiği bir söz var arkadaşlar. Söze ne olur dikkat edin. Ne zaman ashabtan birini görse sözü şu. Ta'ale Nu'min Gel oturup bir saat iman edelim. İlginç bir söz değil mi? Gel oturup bir saat iman edelim. Bu sözü söylediği zaman sahabilerden bazen bazıları bu sözün maksadını anlıyorlar ve gereğini yapıyorlar. Ama bazıları anlamıyor ve Abdullah İbni Revaha diyorlar ki sen ne demek istiyorsun? İman hayatın tamamına hakim olması gerekirken sen imanı bir saate sıkıştırmak mı istiyorsun? Abdullah İbni Revaha izah etmeye çalışıyor anlamıyorlar Resulullah'a şikayete gidiyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah Abdullah İbni Revaha hayatın tamamında olan imanı bir saate sıkıştırmak için bizi bir saatlik imana davet ediyor. Efendimiz tanır adamını. İbn Revahani maksadını bilir. Söz şöyle çıkar o mübarek lisandan. Allah İbn Revahaya rahmet eylesin. Baksana meleklerin imrendiği meclislere sizi davet ediyor. Meleklerin imrendiği meclislere sizi çağırıyor diyerek onun sözünü tasdik ediyor. O günden sonra artık kimse itiraz eder mi? Peki ne demek istiyor Abdullah İbn Revaha? Gelin bir saat oturalım. imanın hakikatlerini konuşup, imanımızı ziyadeleştirelim. Şu soğukta, ne işiniz var burada? Siz bir hatibi dinlemeye gelmediniz. Haşa, bir şahsız, şahsın daveti için gelmediniz. Ben bunu çok iyi biliyorum. Sizi buraya getiren bir tek şey var. İman kesilen, iman gibi İmanın temsiliyeti adına ortaya bir kamet koyan ve nasıl temsil edilir bunu hayatıyla gösteren adı Abdullah olduğu gibi tadı da Abdullah olan Abdullah İbni Revaha'dan imanı öğrenip imanınızı ziyadeleştirmeye geldiniz. Bakın 14 asır sonra kelkitten lebbeyk ya Abdullah demişiz. Ta'ale nu'min sa'aten diye bize davet edilen o sözü duymuşuz. Bir saat bile olsa şurada oturup imanımızın hakikatlerini, imanımızı ziyadeleştirecek şeyleri konuşuyoruz. Ve Efendimiz onun müjdesini veriyor. Melekler de böyle meclislere rahmet ederler, imrenirler. Allah bu meclislerden bizi mahrum etmesin. Ne olur... Elinizi ayağınızı öpeyim bunu kendinize ilke edinin ve haftanın bir iki gününün akşamlarını şöyle meclislere ayırın oturun adını ne koyarsanız koyun ama o mecliste Allah'ın kitabını öğrenin Resulullah'ın sünnetini öğrenin İbadeti öğrenin Muamelatı öğrenin imana ait hakikatleri öğrenin ki Melekler imrensin o halinize Ve size rahmet kanatlarını açsınlar Abdullah İbni Revaha'nın o daveti de Yine sizin vesilenizle Misafir bulsun Davetçi bulsun inşallah Onun hayatında Çok önemli tablolardan bir tanesi Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam onu çok iyi tanıdığı için Hayber sonrası Yahudilerle Müslümanlar arasındaki malın paylaşımı adına hakem olarak Hayber'e gönderir. Dikkat edin. Hicretin 7. yılı Hayber fethediliyor. Geniş co coğrafya var, topraklar var orada, hurma bahçeleri var, tarıma elverişli güzel coğrafya var orada. Onlar fethedilince Yahudiler bir teklifle Efendimizin huzuruna geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah bizi topraklarımızdan sürme. Bir anlaşma üzere anlaşalım. Ne kadar mahsul alırsak yarısı senin yarısı bizim. Bizi topraklarımızda bırak ki biz topraklarımızın işlemi, işlemine ait bazı şeyler yapalım. Efendimiz onların teklifini kabul ediyor ve ona göre ne gerekiyorsa onu yapıyor. Bu toprakların mahsulünü bölüştürme adına da Abdullah İbn Revahî'yi gönderiyor her sene. Ne yapıyor Abdullah İbn Revahî? Varıyor ya oraya, bütün mahsülü topluyor, ikiye bölüyor. Yarısı sizin, yarısı bizim diyor. Onların tabiatını çok iyi bildiği için diyor ki ikiye ayırdım. Önce siz alın. Hangi parçayı alırsanız alın gerisi bizim. Ama Yahudi bu. Zihniyet aynı. Bugün nasılsa dün de öyleydiler. Razı olmuyorlar. Yine başka oyunlar çeviriyorlar. Ve bir gün Efendimiz'e şikayete gidiyorlar. Abdullah İbni Revaha'yı. Diyorlar ki ya Resulallah. Yaptığı bölüşüm iyi değil. Biz onun bölüşümünden razı değiliz. Abdullah İbni Revaha'yı Efendimiz çok iyi tanıdığı için diyor ki. İkiye böldüğü zaman önce siz alın payınızı ondan sonrası bizim olsun. Buna itiraz var mı? Zaten Abdullah İbni Revaha da onu demişti. Onlar yine başka şeyler söyleyince Efendimizin sözü geliyor. Ben Abdullah İbni Revaha'ya güveniyorum. O batıl bir iş yapmaz. O asla haksızca bir adım atmaz. Resulullah'ın Abdullah İbni Revaha'yı tasdikidir bu. Bu söz söyleniyor. Devam ediyor. Yine aynı bölüşüm yapılıyor. Bir sene bölüşümden önce Yahudiler bir çuval altını Abdullah İbni Revaha'nın önüne getirip bırakıyorlar. Abdullah İbni Revaha şöyle bir bakıyor. Nedir bu diyor. Sana hediyemiz diyorlar. Ne için bu hediye? Ne yaptım ki siz bana hediye getireceksiniz. İçimizden geldi diyorlar. Hayır hayır söyleyin. Ne için bu hediye? E belki bölüşümde bize yardımcı olursun diye diyorlar. O anda öyle bir gadaplanıyor ki Abdullah İbni Revaha. Söylediği söz şu oluyor. Sözün bir cümlesi bizim için çok önemli. Oradan kendi dünyamıza bir mesaj taşıyacağız. Ey Allah'ın düşmanları. Şimdi siz Resulullah'ın emrini çiğnemem adına bana rüşvet mi yedireceksiniz? Vallahi yeryüzünde en çok sevdiğim insan Allah Resulü cümle şu en fazla nefret ettiğim ise sizsiniz. Ama ben ne sevdiğimden dolayı ne nefret ettiğimden dolayı adalete gölge düşürmem. Eğer kalsaydı bana ben biliyordum paylaşımı nasıl yapmayı. Ama değil mi ki Resulullah yarı yarıya dedi? Resulullahı çok sevmeme rağmen sizin hakkınız olan bir tek hurmayı Resulullah'ın tarafına koymayacağım gibi size olan nefretimden dolayı hakkınız olmayan bir şey de olan bir şey de sizi mahrum etmem diyor. Bu muhabbetin dengesidir. Sevginin nasıl denge üzerine oturması adına İbni Revaha'nın söylediği bir sözdür. Ve Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam onun bu kametinden yaptığı bu işten haberdar olunca açacak ellerini Abdullah İbni Revaha'ya dua edecek. Hicretin yedinci yılı Umretul Kada, Kaza Umresi için Hudeybiye'ye katılan 1400 sahabi ve onlara eklenen 200 sahabe 1600 sahabi yıllar sonra Kabe'ye umre maksadıyla gidiyorlar. Coşuyor Abdullah İbn Revaha duyguların coştuğu bir anda bir şiir okuyor. O anda Hazreti Ömer sus diyor. Allah'ın beytinin karşısında ve Resulullah'ın huzurunda sen şiir mi okuyacaksın? Efendimiz'den cevap geliyor. Bırak onu ey bırak. Vallahi Abdullah İbni Revaha'nın sözleri Allah katında kılıca denktir. Onun sözleri düşmanın karşısında, dostun yanında kılıçtan daha keskindir. Ne dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? İbni Revaha'nın yaptığı o işin altına aslında imza attı. Onun hayatı böyle bir hayat ve alınacak çok şey var. Ama ben şahadete yürüdüğü hicretin 8. yılının öncesinde 7. yılın sonları sayılır. Mute'nin meydanına doğru yürürken o savaş meydanındaki halini anlatmak istiyorum sizlere. Tarihler hicretin 7. yılının sonlarını gösterdiği zaman aleyhissalatü vesselam efendimiz... Bizans'ın hakimiyetinde olan Mute'ye doğru, oranın reisi olan, valisi olan Şurahbil İbni Amr'a, sahabiden Haris İbni Ümeyye'yi, bir davet mektubunu ona ulaştırması için gönderir. Şurahbil tutuklar sahabi Haris İbni Ümeyye'yi, sorgular ve şehit eder. Resulullah bir sahabinin, Şehit edilmesine asla müsaade etmez Hele Medine günlerinde O şehit kanının bedelini sormak için Askerler çıkarır 3000 askeri mute'ye doğru gönderir Ama burada bir parantez açarak bir şey söylemem lazım Resulullah 13 yıl Mekke'de Kendisi işkenceye uğramasına rağmen Başına deve işkembesi konmasına rağmen Kanlar içerisinde bırakılacak şekilde dövülmesine rağmen Arkasından oğulluğu Haris bin Ebu Hale şehit edilmesine rağmen Yasir ve Sümeyye işkenceler altında öldürülmesine rağmen Ebu Zer Abdullah ibni Mesud işkenceler altında kan revan dövülmelerine rağmen 13 yıl boyunca Mekke müşriklerinin karşısına bilekle çıkmamıştır ama ne zaman ki Medine'ye hicret etti. İslam devlet oldu, güç oldu. Bir kanın hesabını sorma adına ordular harekete geçti. Bilmem anlıyor musunuz ne demek istediğimi. Buradan alın alacağınızı. Bu çok önemli bir şeydir. Efendimiz İslam'ın, Müslümanların gücünü zayi etmez. Bazı şeyleri iyi gözetir. Ona göre hareket ettirir. Mekke'de bu iş için bir şey yapmayıp, Medine'de iş gelince değişmesinin sebebi budur. Haris İbni Ümeyye için 3 bin kişilik bir ordu çıkaracak. Ama hiç yapmadığı bir şey yapacak. Mescid-i Nebevi'de sahabi oturuyor. Efendimiz Minber'de o güne kadar hiç böyle konuşmamış Aleyhisselatu vesselam efendimiz. Hedef belirlenmiş muteye gidecek. Mute bugün Ürdün'ün içerisinde bir kasabadır. Oraya asker gönderilecek 3000 tane ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam o askerlerin komutanlarının kim olduğunu söylüyor. Komutan Zeyd bin Harise'dir. O şehit olursa sancağı Cafer bin Ebi Talip alacak. O şehit olursa sancağı Abdullah İbni Revaha alacak. O şehit olursa sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç alacak. Anlayan anlıyor bu sözün maksadını. Aleyhisselatü vesselam efendimiz sözlerini bitirince sahabenin içerisinden ağlama sesleri Rivayetler kim olduğunu söylemiyor ama büyük bir sahibi olduğu söyleniyor. İhtimal Hazreti Ebu Bekir midir? Hazreti Ömer midir? Efendimiz minberden aşağı inince Efendimizin huzurunda. Ya Resulallah diyorlar. Keşke Cafer kalsaydı da ondan biraz istifade etseydik. Neden? Cafer yıllardır Habeşistan'da. Hayber'in arkasından gelmiş daha bir yıl olmamış. Bir yıl olmamış Müslümanlara kavuşmuş o hasret ateşi Müslümanların yüreğindeyken Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Mute'ye gidecek 3 ordu komutanından birinin de o olduğunu söylüyor. Ama arka arkaya sayması da meseleyi aslında söylüyor. O anda Medine'de Yahudi bir alim var. Numan i̇bn Fünhüs ne diyor biliyor musunuz? Ben Beni İsrail'in peygamberlerinin sözlerinden biliyorum. Onlar eğer bir orduya üç komutan tayin etmişlerse, yani birden fazla onların hepsinin şehit olacağına işaretidir. Bunu söylüyor ve çıkıp efendimizin yanına geliyor. Ya Ebal Kasım diyor. Öyle hitap ediyor onlar. Eğer sen hak bir peygamber sen bu üç komtanın da geri dönmemesi lazım. Çünkü biz kitaplarımızdan böyle okuduk. Efendimiz hiçbir şey söyleyemiyor. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendimize o sözleri söyleten, o isimleri söylettiren Rabbul Alemin olan Allah'tır. Efendimiz kendinden bir şey yapabilir mi? Biliyor Efendimiz olacağını. Efendimiz bir şey söylemeyince Zeyd bin Harise'nin yanına gidiyor Numan. Ey Zeyd diyor. Eğer Ebel Kasım gerçek bir peygamberse şehadet sana ulaşacak. Gel beni dinle gitme. Ne diyor Zeyd bin Harise? Şehadet için biz yanan bir kavimiz. Her dua için ellerimizi kaldırdığımızda Allah'tan şehadet istiyoruz. Şimdi peygamber aleyhissalatü vesselam şehit olacağımızın müjdesini verdi. Ben bir dakika durmam. Çek git ve bana böyle bir şey söyleme. Cafer bin Ebi Talibe gidecek aynı söz Abdullah İbni Revaha'ya gidecek aynı söz Hatta Abdullah İbni Revaha ona bir şiirle karşılık verecek Ordu hazırlanmış Medine'nin ordugahı Cüruf Medine'nin biraz dışında şimdi bile bile, bile bilinir o yer ve vesselam Efendimiz Ordunun komutanlarına ve askerlere şunu söylüyor Dikkat edin günlerden cumadır Sabahın erken saatlerinde hepiniz ordugahda toplanın ben geleceğim ve sizi göndereceğim. Ne zaman gidecek efendimiz? Cuma namazını kıldıktan sonra. Çok önemli bir noktaya dikkatlerinizi çekeceğim şimdi. Abdullah İbni Revaha kendi kendine şunu düşünüyor. Diyor ki madem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazını kıldırıp gelecek e biz de orada bekleyeceğiz ben de gideceğim gelmeyeceğim şehit olacağım efendimizin müjdesiyle son kez onun arkasında cuma kılayım gideyim mescid-i de oturayım namazımı kılayım Resulullah çıkmadan koşa koşa gelirim yetişirim ordugaha zaten efendimiz gelmeyince ordu hareket etmeyecek çok masumane bir düşünce değil mi bunda kötü bir şey var mı cuma namazını efendimizin arkasında kılmak için geliyor bu geliyor oturuyor Aleyhisselatu vesselam efendimiz hutbe için minbere çıkıyor efendimiz imamdır imam cemaatinden haberdar olan adamdır imam ne olduğunu bilen birisidir cemaatini tek tek süzer öyle süzüyor Aleyhisselatu vesselam efendimiz ve bir anda Abdullah İbni Revaha'yı karşısında görüyor. Onu karşısında görür görmez. Sözünü kesiyor ve şunu söylüyor. Ey İbni Revaha ben sabahın erken saatlerinde ordugaha git demedim mi sana? Neye uğradığını şaşırıyor. Zor bela kelimeleri topluyor o söz üstadı. Ya Resulallah diyor. Sadece arkanda namaz kılmak için geldim. Yanlış yaptın i̇bn Reva Vallahi sabahın erken saatlerinde gittim. Orada bekleseydin. Vadiler dolusu sevabı elde ederdin. Ama sen şimdi onlardan mahrum oldun. Mesele nedir anladınız mı? Mesele doğru işi doğru zamanda yapmaktır. Yaptığın iş doğru olabilir. Zamanı doğru mu? Mesele odur. Resulullah sana ne dedi? Cihat meydanına unutacaksın cumayı. Unutacaksın. Sabahın erken saatlerinde cihat meydanında kılıcını alını elini alıp bekleyeceksin. Bu, budur. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın doğru işi doğru zamanda yapma adına Abdullah İbni Revaha'nın üzerinden bize verilmiş bir mesajdır. İbni Revaha duyacağını duymuş, koşmuş gelmiş, yetişmiş artık. Efendimiz de cuma yıkılmış gelmiş. Oturmuş onlara anlatmış bazı şeyleri. İş vedalaşma anına gelmiş. Üç komutana Efendimiz Aleyhisselatü vesselam teker teker sarılıp gözyaşı dökmüş. Gidecekler. Artık gelmeyecekler. Abdullah İbni Revaha da bunu biliyor. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ona sarıldığı zaman, gözyaşları içerisinde İbni Revaha sözü şu, Ya Resulallah, ihtimal ki bir daha buluşamayacağız. Ne olur bana son bir vasiyette bulun. Allah aşkına benim canım kardeşlerim, ne söylemiştir Efendimiz, Şöyle bir zihninizi yoklayın. Son vasiyet. Cihat meydanına gönderdiği bir sahabi, bir komutan. Değeri kıymetsiz size anlattım işte bu özelliklerde. Böyle birinin son ad, vasiyet adına Resulullah'tan bir talebi var. Acaba ney? Bakın neymiş? Ey Abdullah sen. Allah'a secdenin az yapıldığı bir topraklara gideceksin. Oraya vardığın zaman secdelerini çoğalt. Ne demiş Efendimiz anladınız mı? Allah'a secdenin az yapıldığı bir toprağa gideceksin. Savaşa gönderdiği sahabiye Resulullah'ın son vasiyeti namazdır. Namazdır namazdır. Başka da bir şey değil. Ya Resulallah bir vasiyet daha et diyor. Allah'ı unutma onu çok an. Ya Resulallah Allah'ın hakkı 3'tür İki tane yaptı ya. Üçüncü vasiyetini de yap. Söylediklerimi yerine getir. Üçüncü vasiyette bu. Sarılıyor. Gözyaşı döküyor. Yolcu ediyor. Sıra akrabalarına geliyor Abdullah İbni Revaha'nın. Onlarla vedalaşıyor. Öyle ağlıyor. Öyle ağlıyor ki akrabaları diyor ki Abdullah ölümden mi korkuyorsun ne bu gözyaşı ne ölümü diyor. Ben şehadete yürüdüğüm şu yolda akıbet korkusundayım. Allah'a yürürken bile imansız olarak gidip gitmeme korkusundayım. Sahabenin endişesi bu zaten onlar hiçbir zaman akıbet korkusunu hayatlarından çıkarmadılar. Ben ondan duydum Meryem suresindeki ayeti. Cehenneme uğramadan hiç kimse oradan geçmeyecek. Korkuyorum ki oraya girince çıkamayayım deyip gözyaşı dökecek Abdullah İbni Revaha. Ayrılacak yola revan olacak. İslam ordusu, yiğitler ordusu, 3000 kişi mute'ye yakın bir yere gelecekler, konaklayacaklar. Karşı taraftan haber geliyor. Heraklius 200 bin kişilik bir ordu gönderiyor Mute'ye. 200 bin, 3 bin. Sayılar ihtilaflı ama en az 100 bin olduğu kesin. Bu rivayette 200 bin diye bir sayı geçiyor. Sahabe biraz endişeleniyor. Bu kadar az bir sayıyla bu kadar güçlü bir ordunun karşısına çıkmak doğru mu diye kendi aralarında konuşuyorlar. Farklı farklı şeyler söyleniyor. Abdullah İbni Revaha'ya kalkıyor. Ey Allah Resulünün ashabı diyor. Ey ensar ve muhacir. Ey ensar akabede verdiğiniz sözü hatırlayın. Biz ne üzerine el verdik Allah Resulüne? Cennet üzerine. Resulullah bizi buraya gönderdi. Bu yolun dönüşü yok. Biz onların karşısına çıkacağız. Çünkü biz dünyaya iman ettiğimiz gibi yani dünyanın hakikatine inandığımız gibi ahirete de iman etmiş insanlarız. Ahirete iman eden bir insan nasıl korkar? Söz nedir biliyor musunuz ondan sonra? El böyle söz de şu İki hayatımız var korkmuyoruz. Siz bu işareti ne işareti olarak biliyordunuz? Zafer işareti değil mi? Mute'de sahabenin eli böyledir. Belki anlamı zaferdir ama bizim anladığımız zafer değil. Bunun anlamı şu. İki hayatımız var korkmuyoruz. Ya gaziyiz ya şehit. İki hayata iman etmiş bir insana düşmanları ne yapabilir ki? Ne güzel demiş değil mi o İslam alibimiz? Düşmanların bana ne yapabilir ki? Ben cenneti yüreğimde taşıyorum. Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadet. Var mı ötesi? Üç şeyi yapabilirsiniz. Ama ben cennetimi yüreğimde taşıyorum. Hapsetseniz benim için medrese-i Yusufiye'dir. Beni sürüp çıkarsanız benim için hicrettir. Öldürseniz benim için şahadettir. Ona o sözü söylettiren Mute'nin ilhamıdır. İbni Revaha bunu söylüyor. İki hayatımız var korkmuyoruz dediği anda sahabe şahlanıyor. Sayılarının azlığına takılmadan sayıyla değil işin imanla olduğunu bilerek bunu yenileyerek cihat meydanına yürüyorlar. Çok çetin bir harp oluyor. Savaşın ilk tablolarında Zeyd bin Haris'e şehit oluyor. Sonra Cafer bin Ebi Talip sancak elinde. Bir kılıç darbesi koluna iniyor, bir kolunu yitiriyor. Alıyor öteki eline sancağı, bir kılıç darbesi öteki koluna o kolda gidiyor. Alıyor göksüne sancağı, bir kılıç darbesi başına Caferde gidiyor. Sıra Abdullah İbni Revaha'da o da yürüyor savaşın meydanına. Ama şeytan nefis bırakmıyor. Abdullah diyor çoluk çocuk. Abdullah evde hanım. Abdullah mal mülk. Bize nefis ne diyorsa ona da diyor. Zannetmeyin ki sahabenin yoktu. Aynısı onların da vardı. Savaşın o meydanında nefsiyle konuşuyor. Bize rivayet eden Zeyd bin Arkamdır. Nefis ona diyor ki hanım 3 talakla boşadım diyor hanımı. Nefis ona diyor çocuklar hepsini Allah yolunda kurban verdim diyor. Nefis mal mülk diyor şahit olun neyin varsa hepsini Allah yolunda infak ettim diyor. Böyle bir muhasebeyle mutenin meydanında. Bir ara yoruluyor çekiliyor arkaya doğru amcasının oğlu. Bir parça et uzatıyor, günlerdir aç. Ondan bir lokma alınca, beni Allah'ın davasından, şahadetten alıkoyacak diye o eti bırakıyor, tekrar cihat meydanına. Savaşırken nefsiyle de savaşıyor. Nefis yine ona farklı şeyler telkin ediyor. O anda bir kılıç darbesi parmağını yaralıyor. Adeta koparacak, kılıcı tutamıyor elinde, iniyor atından. Koparıyor parmağını atıyor, bir bezle sarıyor cihadın meydanına bir daha. Savaşırken de cihad meydanında nefsiyle mücadelesi devam ediyor. En sonda nefsine galip geliyor, dalıyor düşmanın içerisine o da şehit oluyor. Size şimdiki tabloyu Ahmet bin Hanber'in müsnedinden aktarıyorum. Resulullah oturmuş Mescid-i Nebevi'ye. Sanki bir ekrandan seyreder gibi savaşın meydanını seyrediyor ve sahabeyi anlatıyor. Onlarca sahabenin şehadetiyle. Şimdi Zeyd bin Harise savaş meydanında işte bir kılıç darbesi şehit oldu Zeyd diyor. Kardeşiniz için istihfarda bulunun diyor Efendimiz. Sahabe istihfar ediyor Zeyd bin Harise'nin adına. Şimdi cihat meydanında Caferi Tayyar. O da savaşıyor. Bir kılıç darbesi bir tane daha kardeşiniz Cafer şehit oldu. Onun için de istihbar edin diyor. Sahabe istihbar ediyor. Sancak şimdi Abdullah İbni Revah'ın elinde diyor. Diyor ve Efendimiz duruyor. Ensar nefes almadan Efendimiz'i dinliyor. Acaba ne oldu? Acaba Abdullah İbni Revaha yanlış bir şey mi yaptı? Efendimiz sustu konuşmuyor. Bir müddet sessizlikten sonra Efendimiz oh diye bir nefes alıyor. Kardeşiniz Abdullah da şehit oldu diyor. Soruyor sahabe ya Resulallah niye durdun Abdullah İbni Revaha için? Nefsiyle mücadele içerisindeydi. Az kalsın kayacaktı ayağı ama elhamdülillah nefsine galip geldi cihat meydanında şehit olarak gitti. Allah üç kardeşinizin cennetteki halini bana gösterdi diyor. Zeyd bin Halise yüksek tahtlarda kurulmuş. Caferi Tayyar, onun adı ondan sonra öyle. İki kanatlı Cafer. Kaybettiği kollarına karşılık Allah tarafından kanatlar takılmış. Ona kanatlarıyla cennette uçuyor. Ama İbn Revah'ın makamı onların biraz aşağısında. O biraz geri kaldı ya, makam da ondan geri kaldı. Bilmem buradan da alır mısınız alacağınızı? Biraz bir gerilik, bir endişe, bir tereddüt. İnsana neler kaybettiriyormuş. İbn Revaha kaybedenlerden değil elhamdülillah. Sadece biraz onların aşağısında. Ya bizim muhasebemiz ya bizim geri kaldıklarımız diye düşünmemiz gereken önemli bir alan bu alan. Abdullah İbn Revaha mutenin meydanında cihadı böyle noktalıyor. Ve o şehit olarak bu hayatı sonlandırıyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim Söz çok ama her şeyi miktarında bırakmakta da fayda var. Ben size Abdullah İbn Revaha'nın hayatının üzerinden alacağımız mesajlara dair bazı şeyler söyleyeceğim. Çünkü asıl almamız gereken de bu. Üzerinde durmamız gereken de bu. Bakın bize çok şey öğretti de özellikle beş şey bizim için çok önemli. Ne olur dikkat edin ve ne olur burada bırakmayın. Ne olur alın götürün ve muhasebesini yapın. Ne olur muhasebesinin sonrasında da hayatlarınıza taşıyın ki Ebu Cehil'i, Ebu Lehebi, Utbesi, Şeybesi çok olan şu dünyada içimizden İbni Revaha'nın coşkusuyla, heyecanıyla imanı temsil eden insanlar çıksın ki sahabenin o güzel iklimi Bizlerin üzerinde dirilsin inşallah. O beş şeyi bize öğretti. Çok şey öğretti de özellikle beş şey. Nedir o? Birincisi kabiliyetin istihdamı. İkincisi ashabiyetin tedavisi. Üçüncüsü muhabbetin dengesi. Dördüncüsü istikametin tesisi. Beşincisi şehadetin özlemi. Bir daha tekrar edeceğim bu beş tanesini. Kabiliyetin istihdamı, asabiyetin tedavisi, muhabbetin dengesi, istikametin tesisi, şehadetin özlemi. Bu beş şeyden bizim hayatımıza söylenmiş beş cümleyi size emanet ediyorum. Bir, kabiliyet Allah'ın sana verdiği ikramlardır. Kabiliyetim yok deme ya farkında değilsin ya da onu yanlış kullanmaktasın. En başta dedim değil mi bunu? Kabiliyetini doğru yerde kullan ki berekete muhatap olabilesin. Kabiliyetini doğru yerde kullan ki berekete muhatap olabilesin. 2- Asabiyet çok kötü bir hastalıktır. O hastalığa yakalandın mı artık her şeye onunla bakmaya başlarsın. Asabiyetin tedavisi ancak iman hakikatlerini doğru anlamakla mümkündür. İmanı içselleştir ki bu şeytan hasletinden kurtulup rahmete erişebilesin. İmanı içselleştir ki bu şeytan hasletinden kurtulup Rahmete erişebilesin Üçüncüsü Muhabbet Yüreğe ekilen bir tohumdur O tohum Yürekte kök salınca Dengeyi tam sağlamayabilirsin Adalet Terazisini Hayatında çok iyi Tesis et ki Sevsen de sevmesen de Haksızlığa Kapı açmayasın Bu çok önemli Birini sevmeyebilirsiniz. Ama mesele eğer adalet olursa sevgi meselesi orada ikinci planda kalır. Ne dedi İbni Revaha Yahudilere? Sizi hiç sevmiyorum. En buğuz ettiğim insanlar sizsiniz. Resulullah'a da çok seviyorum. Ama ne sizin hakkınızı Resulullah'a ne Resulullah'ın hakkını size yedirmem. Adalet ayrı bir şey, muhabbet ayrı bir şey. Dört... İstikamet hayata çakılan çividir. O çiviyi hak adına ve hakka yaraşır bir şekilde çakmışsan doğru işi doğru zamanda yapabilirsin. İstikamet varsa eğer doğru işi doğru zamanda yapabilirsin. Festaqim kema umirt. Emrolunduğun gibi dost doğru ol diyen Rabbinin buyruğunu... İman ettiğin peygamberin gibi duy ki belin kırk yerden kırılsa saçlarına ak düşse yine de dimdik durabilesin. Bu maddeyi bir daha okumama müsaade eder misiniz? Festaqim kema umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bu Rabbimizin emri ayet nazil olunca. Resulullah'ın saçlarına ak düştü Beli büküldü Efendimizin Ayet ona diyordu Dost doğru ol diyordu İstikamet abidesine diyordu O zaten doğruydu Ayet inince Onun doğru olan beli Bir daha doğruldu Beli yedi yerden kırıldı Efendimizin Saçına ak düştü Peki biz bu ayetleri okuyoruz Niye hayatımızda bir şey değişmiyor Üzerimizi almıyoruz Azizim İnanın üzerimizi almıyoruz. Festaqim kema umirt. Rabbinin buyruğunu, iman ettiğin peygamberin gibi duy ki, Belin kırk yerden kırılsa, Saçlarına ak düşse, Yine de dimdik durabilesin. Beşinci madde, Şehadet, Ölümlerin en güzelidir. Şehadet, Hayatı imana şahit kılmaktır. Şehadet ölümü öldürebilmektir. Şehadet şehit gibi yaşayanlara nasip olan bir nimettir. Hayatını şehit gibi yaşa ki o güzel yüzlü sevdaya kavuşabilesin. Hayatını şehit gibi yaşa ki o güzel yüzlü sevdaya Kavuşabilesin Ne diyordu biliyor musunuz Abdullah İbni Mesut Ey nefis Zaten öleceksin Tam onun dediği gibi diyeyim Öldürülmezsen de Öleceksin Bu ne demek biliyor musunuz Madem ölüm bir kez gelecek O da neden Allah için olmasın ki Gelmeyecek mi ölmeyen var mı Ölmeyip de Kalan olsaydı böyle bir ayrıcalık Olsaydı Alemler hürmetine yaratılan aleyhissalatü vesselam ona muhatap olurdu. Bu yok, bu yoksa yer ve ölüm bir hak olarak bize ulaşacaksa eğer o zaman sahabe gibi dualarımızın başında şahadet olmalı. Allah bizlerin de dualarının başına şahadeti koysun, bu manada ufkumuzu yükseltsin ki isteğimiz, arzumuz, emelimiz, hedefimiz... Onlarınki gibi ul, ulvi ve ali olsun inşallah Abdullah İbni Revaha'dan bahsettiğimiz bir yerde Onun şairliğini söyledim Nasıl Resulullah'ın şairi olduğunu size anlattım Söylenen ve adına kurulan bir mecliste Onun şiirlerinden bir tane okumazsak eğer Meclis yarım kalır Ben onun şiirlerinden bir tanesini okuyacağım size Sözlerimi bitireceğim Şiir tercümesi çok Zordur hocalarım çok iyi Bilir Arap dilindeki O nağmeyi Türkçeye aktarabilmek kolay değil Ben de kaç gecemi Hatta birkaç arkadaşımı da Uykusuz bırakarak Onların da yardımıyla Ancak bu kadar becerebildim İnşallah biraz size yansıtabileceğim O güzelliği ve o havayı Hazreti Hamza'nın Arkasından söylenen bir şiir Hazreti Hamza Uhud'un meydanında şehit olunca onun şehadetinin arkasından söylenen bir şiir. Ancak şiir için bir şey söyleyeyim ondan sonra okuyayım. Hazreti Hamza'nın şehadetinden daha fazla Bedir'in galibiyeti anlatılır bu şiirde. Neden? Düşmana mağduriyetimiz hissedilmesin diye. Hamza'yı yitirdik ama Hamza'nın kurban olduğu Risalet davası Dimdik duruyor Biz mağduriyetimizi Müşriklerin önünde Kafirin önünde Asla konuşmayız Her zaman İslam'ın izzetini konuşuruz Bu şiirde de bunu görüyoruz Bakalım İbni Revaha Hazreti Hamza için ne demiş Gözlerden yaş akması Kendisine vacip olan gözlerim ağladı Artık ne o akıttığı yaş, gözyaşları Ne de sabahlara kadar süren feryadı figanı Kurtaramaz Allah'ın aslanını Bu Hamza mıdır katledilen adam Onunla birlikte maruz kaldı musibete Müslümanların tümü Hem orada Resul'e de isabet etmişti O musibetlerin bütünü Ey Ebu Ya'la Ey Hamza, tüm engeller yıkıldı senin için. Sen ki hakka vasıl olmuş şeref ve iyilik sahibi, Cennetlerde senin üzerine olsun Rabbinin selamı. O cennetler ki ebedi nimetler manzuması, Metin ve sabır size, ey hayırlı Haşim sülalesi. Tüm bereket ve güzellikler, sizin üzerinize ey peygamber ailesi Allah Resulü bu acı karşısında yine de kerim ve sabırlıdır böyle, böyle bir hüzne rağmen ne konuşursa Allah'ın emriyle konuşur Kureyş'in atası Lüeye benden kim haber ulaştırır bugünden sonra aramızda bir harp dönüp dolaşır Bundan böyle tatmadıkları lezzetleri kılıçlarımız tattırır. Ciğerlerin susuzluktan yandığı o günde unuttunuz mu vurduğumuz darbeleri Bedir'de? Yakalamıştı ölüm sizi sabahın erken vakitlerinde. O sabah vakti Ebu Cehil devrildi yere. Halkalar çizdi akbabalar onun cesedinde.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 Zilletinizdir unutma Allah bizi o aziz dinin aziz temsilcilerden eylesin hepinizi Allah'a emanet ediyorum duam şu ki Allah cennette de bizleri Abdullah İbni Revaha'nın sofrasında buluştursun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu